Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Salatu ve ve Sihbihi Jmaain. Cello Aleyküm Muhammad. Muhammed. Cello Aleyküm Şefiğü Dini Muhammad. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Allah tesbiil hasanet ve اِذْفَعْ بِاللَّتِيهِ اَحْسَنِ اِلَى اَخِرِهِ سَلَّقَ اللّٰهُ رَزِيمُ Değerli kardeşlerim, bugün de ahlaki bir karakter olarak iyile karşı iyilik ve kötülüğe karşı iyilik hakkında konuşacağız. Tabii ki Müslüman bireyler, yüksek karaktere sahip insanlar olarak ahlaki açıdan da iyi özelliklere sahip olmak durumundadır. İşte bundan dolayıdır ki Müslümanlar geniş, hoşgörü sahibi, affedici karaktere sahip insanlar olurlar. Okuduğumuz ayet de Allah Teala "Vela testevil hasenet vel seyyi'e. Kötülükle iyilik bir olmaz." buyuruyor. Tabii ki kötü insan Kötü iş yapan insanla iyi iş yapan insan bir olmaz. Ancak idfa billetihi ehsen. Rabbimiz buyuruyor ki sana bir kötülük yapıldığı zaman da sen o kötülüğe kötülükle değil, iyilikle karşılık ver. Neden? Çünkü iyile iyiliği herkes yapabilir. Size birisi iyilik yapsa normal sıradan bir adam o iyiliğe karşılık iyilikle mukabelede bulunabilir. İyile karşılık iyilik yapmak sıradan insanların işidir. Ama kendisine kötülük yapıldığı zaman o insana iyi şekilde mukabele edebilmek işte bu özel insanların işidir. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki Fussilet Suresi'nde devamen fa'idel ladayneke ve beynehu hamim işte sen o takdirde sana kötülük yapana iyilik yaptığı zaman sana düşman olan kimse sanki içten bir dost gibi olur. Bir gönül dostu gibi olur. Ne zaman? Kötülük yapıldığında iyilik yapabiliyorsan. Uma yulekkâha illerledîne sabarû. Tabi bu bahsettiğimiz hadise de kolay bir hadise değil. Bu ancak... ...öyle üstün meziyetlere sahip insanların yapacağı şeydir ki... ...sabırı, sabreden insanlar, sabırlı olan insanlar işte bunu yapabilir. Başka, o يُلَقَاهَا اِلَّذُوا حَظٍ Bir de ikinci olarak büyük has sahibi olan kimseler... ...ve büyük pay sahibi yani Allah Teala'nın kendisine... Üstün meziyetler verdiği kişilik sahibi kişiler ancak bunu başarabilir. Bunun dışında normal insanların da yapacağı bir şey değildir. İşte değerli kardeşlerim, onun içindir ki bir insan kendisine herhangi birisi tarafından kötülük yapıldığında onu sadece affetmesi yeterli değildir. Bir insana kötülük yapan affedilirse bu güzel bir erdemdir. Ama burada bahsedilen bundan daha ötesidir. O da kötülük yapana iyilik yapabilmek. Kötülük yapan bir kimseye intikam almadınız, sustunuz, affettiniz bu güzeldir. Ama daha da güzeli ona ona adeta deyim yerindeyse... Tükürdüğünü yalatacak şekilde iyilik yapmaktır. Ona iyilikle mücadele edebiliyorsanız, mukabele edebiliyorsanız, işte bu en önemli iştir. Bununla ilgili bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz buyuruyor ki, Senden ilişkisini kesenle sen ilişki kur. Sana zulmedene sen bağışla. Sana kötülük yapana da sen iyilik yap. İşte yiğitliğin sırrı burada. Yani bir dostunuz sırayı rahim yapıyor, sizi soruyor, yokluyor, geliyor gidiyor. Buna karşılıkta siz mukabelede bulunup, karşı iade ziyarette bulunduğunuz zaman bu sıradan insanların yapacağı işte bu sıradan bir şeydir. Çünkü herkes yapar bunu. İş nedir? Senle selamı sabahı kesen adamın bu davranışına rağmen senin ilgiyi kesmeden yine de büyüklük bende kalsın diyerek devam edebilmektir. İşte o zaman büyüklük yapılır. Yine aynı şekilde bir insan zulmedene bağışta diyor Peygamberimiz ve yine üçüncü olarak da kötülük yapana iyilik yap diye bu hadis şerifte de Peygamberimiz işaret buyuruyor değerli kardeşlerim. Tabi. Burada Allah Teala'nın bu üstün özellikle ilgili saydığı iki hususunda özellikle altını çizmek gerekiyor. Neydi onlar? Birincisi üstün sabır sahibi olabilmek. İkincisi de yüksek ahlaki karaktere sahip olabilmek. Ancak bu özelliğe sahip olan insanlar bunu yapabilir diyor. Ve yine ayetin devamında Rabbimiz... وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكِ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Şayet sen bunu yapmak istediğinde de şeytan seni dürtmeye kalkışırsa da Allah'a sığın. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيَ <-عليم> Gören, bilen o Allah'tır. Yani şeytan da böylesi durumdaki bir adamı başıboş bırakmaz. Sana kötülük yapmış hadi diye insanı dürter. Dürten Üç şey vardır ki nefsin kendisidir, şeytandır, bir de dünya sevgisidir. İnsanın dünya sevgisi, dünya hırsı hep daha fazla şeyler elde etmek olduğundan hep galip gelmek, hep yenmek, her şey benim olsun düşüncesinde olacağı için şeytan insanı her zaman için dürter. Ama şahsiyet sahibi bir insanın yapacağı şey kötülük yapanı affetmek. Ve karşılığında iyilik yapmak. Kim bir örnek? Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Biliyorsunuz ki Hazreti Yusuf'u kardeşleri kıskandılar. Kuyuya attılar. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Öldürdüklerini sandılar. Gün geldi. Mısır'a sultan oldu, vezir oldu. Hükümdar sahibi, hüküm sahibi bir insan oldu. Değişik rivayetler var. Ne yaptı? Kardeşlerini tanıdığı halde hemen ben sizi affettim dedi ve kendilerine kendisine kardeşlerine muhtaç olduğu o anda onlara yutkunmadı sadece üstü üstülük iyilik yaptı ve biliyorsunuz ki kıtlık dönemiydi kardeşlerine hepsine büyük yükler vererek zahire e, vererek onların yiyece azıkları vererek gönderdi çünkü çünkü peygamber ahlakı affetmektir affetmekten daha da öte nefsini yenerek kötülük yapana iyilik etmektir tabi buna benzer pek çok hadis-i daha vardır ki bir hadis-i daha zikredelim değerli kardeşlerim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz buyuruyor ki ben size dünya ve ahiretin en üstün ahlakını haber vereyim mi onlar şudur. Birincisi senden silahı rahimi kesene silahı rahim yap. Gelmeyene git. Sonra seni mahrum bırakana sen ver. Sana vermeyeni ver. Sonra da seni zulmedeni affet. İşte bir insan bu üçünü birlikte yaptığı zaman o zaman iyilik sahibi bir insan olur. Bunları yapmadığı takdirde intikam peşinde olduğu zaman... ...bu insan gerekli... üstüne sahip olamaz... ...değerli kardeşlerim. Tabii ki bir insanın... ...bir insanın nefsi birer ateştir. Hani nasıl ki... ...yangına körükle gidildiği zaman... ...yangının üzerine bir daha... ...ateş ...alevler patlar... ...çok daha fazla yangın çıkarsa... ...işte bir insanın... ...intikam hırsıyla hareket etmesi de budur. Yangına yangın, körükle gitmektir. Ama bir insan yangına su dökerse sükunet içerisinde olur ise işte o zaman yangını söndürmüş iyi hareket etmiş olur değerli kardeşlerim. Tabi burada iyilik yapmak kötülük yapana iyilik yapmak dedik ama genel itibariyle de her bir mümin hayatının her anında iyilik yapmak zorundadır. İyilik Yardımsever olmak her zaman ahlaki bir vasıf olarak bir insanda bulunmalıdır. Bunda şunu da belirtmeliyiz ki, belirtmeliyiz ki bir insanın iyilik yapması demek, öyle kendisinden bir şey talep edildiği zaman yapmak demek değil ya. Böyle bir talep olmadan yardımda bulunduğu zaman işte o insan iyilik yapmıştır. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hz. Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor diyor ki, Hz. Musa orada O Medyen'e geldiğinde su kuyusunun başında bir takım insanlar gördü. Kalabalıktı. Herkes su almak için çekişirken kenarda iki tane hanımefendi kız sakin bir şekilde oranın boşalmasını bekliyorlar ki o izdihama katılmayıp da Suyu boşaldığında almaktı düşünceleri. Hz. Musa onların bu halini görünce hemen koştu yardım etti. Biliyoruz ki daha sonra da ayetinde anlatıldığına göre de Hz. Musa Şuaib Aleyhisselam'ın bu kızlarından birisiyle de daha sonra evleniyor. Hazreti Şuaib bu üstün vasıflı bir el, şahsiyet olarak Hazreti Musa'yı gördüğü için de Kendisi kızını evlendiriyor, damadı oluyor. Ne anlatıyoruz? Hazreti Musa kendisinden hiç yardım talep edilmeden yardım ediyor. Ve tabii ki bir insan her zaman başkalarına yardım etmek durumundadır dedik. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki, bir insan kardeşinin herhangi bir sıkıntısını gidermek üzere, ...bir yere giderse attığı her adım kendisi için bir sadakadır. Yani adamın bir kilometre ötedeki bir işini görmek için... hadi gel kardeşim beraber gidelim şu işini halledelim... ...ya da sen dur ben hallederim deyip giderse... ...attığı her adımda allah Teala bir sadaka ödemiş gibi kendisine sevap yazar. Çünkü kardeşinin yardımında bulunmak bu kadar önemlidir. Başka hadis-i şerifte buyuruyor ki peygamberimiz kim mümin kardeşinin dünyalık sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Yaptığı her iyile karşı ahirete bir yatırım yapmış olur. Ne zaman? Kardeşine yardım ettiği zaman. Yine başka hadis-i şerifte peygamberimiz önemli bir hadis-i şerifte soruyorlar. ...Hazreti İbn Ömer'in rivayetine göre... ...bir adam peygamberimize gelip... ...diyor ki ya Resulallah... ...Allah Teala hangi amellerden... ...çok hoşlanır... ...ne yaptığımızda en çok Allah'ın... ...hoşuna gider... ...en faziletli amel hangisidir dendiğinde... ...peygamberimiz şunu sayıyor... fauhum linnes. ...birincisi insanlara en çok... ...yararı dokanan... ...ne kadar çok hayrı, faydası... ...yararı dokanıyorsa... Allah'ın en sevdiği insan bu insandır bir ikincisi ikincisi de diyor mümin kardeşinin bir sıkıntısını gideren sıkıntı gideren insan üçüncüsü üçüncüsü onun borcu olduğunda borcunu ödeyen kimse dördüncüsü aç insanı doyuran açlığı varsa ona yemek yediren Beşincisi de diyor Peygamberimiz son olarak ben bir kardeşimin sıkıntısını çözmek üzere bir iş peşinde koşmak bana Allah katında bir ay camide itikafta durmaktan daha sevimli gelir. Bir Müslümanın bir sıkıntısını gidermek, herhangi bir işini görmek, herhangi bir problemini çözmek... Bir ay camide durup itikafta bulunmaktan daha sevimli. Neden? Çünkü Allah kulların hep yararlı olan, hep başkasına hizmet edeninden hoşlanıyor. Onun için. İşte bunun içinde İslam sosyal bir dindir. İslam hep başkalarına yardım etmeyi, hep başkalarına ilgilenmeyi önceler. Sabaha kadar. Gidip bir ay camide ibadet ediyorsun Bu senin bireysel ibadetin Tek başına yapma, yaptığın iş güzel Allah kabul etsin ama Kimseye faydası var mı yok Ne zaman ki başkasını ilgilendiren bir iş yaptır O zaman sevabın kat kat artıyor değerli kardeşlerim Yine başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz Ashab-ı kiram efendilerimizi Yollara oturmaktan sakındırıyor Oturmayın buralara çünkü gelip geçen sıkıntı verdiğiniz şeyler olur. Ya Allah. mecburuz buna dediklerinde diyor ki öyleyse yolda oturacaksanız yolun hakkını vereceksiniz. Nedir onlar dediklerinde şunları sıralıyor. Birincisi gözünüzü kapatacaksınız. Gelip geçene bakıp da kimseyi taciz etmeyeceksiniz. Harama bakmayacaksınız. Gözünüzü muhafaza edeceksiniz. Bir. İkincisi Yolda insanlara eziyet veren, geçişlerine engel olan bir şey varsa onu kaldıracaksınız değişik anlamlarda. Üçüncü olarak yoldan gelip geçerken size selam veren olursa selamı alacaksınız. Üçüncü görev, dördüncüsü emri bil maruf ve nehi anil münker yapacaksınız. Bir kötülük gördüğü zaman müdahale edeceksiniz bana değmeyen yılan bin yaşasın ben namazlarımı kılıyorum ya bana ne kardeşim demeyeceksin yanlış gördüğün an bunu söyleyeceksin hem iyiliği emir hem de kötülükten alıkoyma babında sonra diyor peygamberimiz ki konumuzda ilgili olan bölümü de bir de yardım isteyenlere yardımcı olacaksınız bu caddede oturmanın bir bedeli var burada bulunuyorsan yardıma muhtaç olan insana yardım edeceksin Son olarak da diyor, yol soranlara yol göstereceksin. Bazen görüyorsunuz, adam lütfen soru sormayınız. İşte camına yazmış esnaf, yani gelen eğer para verip alışveriş yapacaksa gelsin, para bırakacak çünkü. Yok eğer sadece soru soracaksa, yol tarifi soracaksa soru sormayınız. Bazı mesleklerde de yazıyor ya soru sormak ücrete tabidir diye. Soru sormayın halbuki yolun bu hakkıdır değerli kardeşlerim. İnsanlara yardımcı olmak, yol göstermek önemli vazifelerden birisidir. Onun için de Rabbimiz ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu ismi İyilikte, hayırda yarışın, yardımlaşın. Sakın ola ki kötülükte ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın buyuruyor. Ne yapacağız? İnsanlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İşte bunun içindir ki bir insan namaz kıldığında da muhakkak cennete gider ama Peygamberimiz şu sözü buyurmuştur ki bir insan gece bir e, yoldan geçerken Bir vakit yoldan geçerken Bir su kuyusunun başına geliyor Çok da susuzmuş Su kuyusundan eğilip su içiyor Tam o susuz, susuz hali gidip Kendine geldikten sonra Etrafta bir tane köpeğin Böyle dilini çıkarıp Soluduğunu görüyor Diyor ki ben ne kadar susadıysam Herhalde bu da en az benim kadar susamış Etrafta o hayvana su verecek bir imkan bulamıyor. Ayakkabısını çıkarıyor. Ayakkabısının içine kuyudan su dolduruyor. Getirip köpeğe su veriyor. Suluyor. İşte Peygamberimiz diyor ki o insan sırf o köpeğe su içirdi diye cennete girdi. Bir hayvana bile iyi baktığı zaman Allah Teala karşısına böyle sevap veriyor. Başka hadiste var. Başka hadiste de buyuruyor ki bir kadın sırf Aç bırakıp susuz bırakıp dehalet imra'atün en nâra li hirretin habisedhe. aç bıraktı. Bir kadın kediyi kilitledi hapsetti bir tarafa. O kedi de susuzluktan ve açlıktan öldü. Sırf o hayvana olan bu eziyetinden dolayı o hayvanın kedinin ölmesine sebep olduğu için o kadın cehenneme gitti diyor Peygamberimiz. İki ayrı hayvana yapılan muamele birine su içiriyor cennete giriyor öbürünü de kilitleyip aç bıraktığı için cehenneme giriyor. Çünkü dinimiz sadece insanlara değil hayvanlara bile iyilikte bulunulmasını hep yardımcı olmasını teşvik eder. de onun için. Değerli kardeşlerim tabi burada şu hususların da özellikle altını çizmemiz gerekir ki. ...bir insana muhakkak yardımcı olacağız. Ama yardımcı olurken de... ...şu altı şeye dikkat edeceğiz. Bunlardan birincisi... ...yardımcı olunan iş... ...meşru bir iş olacak. Haram olmayacak, helal olan bir iş olacak. Ben sevap işlemeyi çok severim. Yardımcı olmayı çok severim. E, falan dairedeki memura... ...rüşvet verilecek... ...iş çözülsün diye aracı olayım. Harama aracı olayım derse bir adam ilk yapmış olmaz. Yapılan iş rüşvete aracılık etmek, faize aracılık etmek, günahlar aracılık etmek caiz değildir. Ya yapılan işin meşru ve helal olması gerekir. İkinci olarak da ikinci olarak da bir iş yapılırken makam mevki farkı gözetilmeden tevazu içerisinde bu iş yapılacak. Ve önemli bir hadis şerif ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir ailenin arasına arabulucu olarak giriyor. Kimin? Bu sahabenin ismi Mugis. Berire de hanımının ismi. Berire özgürle Berire Mugis'in hanımı. Mugis zenci bir köle. Ee, hanımı özgürle kavuştuktan sonra kocasını kabul etmiyor. Kacasını kabul etmeyince de Mugis de çok ağlıyor. Günlerce hanım peşinde ağlayıp duruyor. Bunun üzerine Peygamberimiz kendiliğinden o Medine sokaklarında bu Mugis'in bu kadar çok ağladığını görünce de ki gelip Peygamberimizden yardım istiyor. Ya Allah bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? dediğinde Peygamberimiz de kabul edilmeyeceğini bildiği halde o berire'nin yanına geliyor. Diyor ki ey Berile, Allah'tan kork. Bu Mugis senin kocan ve bu senin evlatlarının da babası. Gel bununla e, beraber olmaya devam et. Koca olarak kabul et ayrılma dediğinde o berire diyor ki ya Resulallah bu sizin bana bir emriniz midir? Emr ise baş üstüne. Peygamberimiz diyor ki hayır baskı değil ben sadece aracıyım kabul edersen devam edin aile yuvanıza dediğinde kadın diyor ki la hacete lifi yok diyor benim ona ihtiyacım yok. Berir'e kocayı kabul etmiyor. Ve günlerce böyle devam ediyor ki işte değerli kardeşlerim peygamberimiz bu hadisin devamında Hazreti Abbas'a da diyor ki görüyor musun şunun durumu? mu diyor şu kadını ne kadar sevip günlerdir ağlıyor, parçalanıyor ama bu kadın da ne kadar e, kocadan iğreniyor dünya hali bu yani burada söylenmek istenen hadise şu ki peygamberimiz hiç makam mevki farkı gözetmeden bizzat netice alamayacağını bildiği halde müdahil oluyor ve reddediliyor çünkü dinimiz özgürlük dini bir kadına bu kocayla kesinlikle evleneceksin diye baskı yapmaz ve onun için de değerli kardeşlerim bir insan ne yapmalı ...sonuç almayacağını bildiği işte bile imkan nispetinde gücünü kullanmalı. Bir gayret etmeli, bakarsın ki iş planlandığı gibi olmaz. Ya bu iş olmaz diyerek uzak durmamalı. Üçüncüsü değerli kardeşlerim, bir insanın böyle bir pozisyonunda yardım edeceği zaman hayır işlerinde acele etmelidir. Onun için de bazen olur ki borcu olan bir adama para vereceksin... Para istedi verdin ne zaman borç faize düştükten sonra borç cezaya girdikten sonra verdin hiçbir anlamı kalmadı. Sabahın hayır ola derler adama. Onun içinde yapılması gereken iş vakti zamanında yapılmalı. Ve mümkünse de ısrarla acele edilmeli ki bu acele hususunda da peygamberimiz izin bu hadisleri değerli kardeşlerim örnek gösteriyor. Bunun dışında dördüncü olarak. Her hayırda olduğu gibi yapılan iş başa kalkılmadan yapılacak. Bir işi yaptın, yardımda bulundun sonra ben ona neler yaptım zamanında. Dediğin an her şey bitti. Başa kalkıldığı an o hayırın hiçbir önemi, faydası kalmaz. Onun için başa kalkılmayacak. Sonra beşinci olarak da değerli kardeşlerim yapılan iş büyültülmeden... ...küçük görülerek yapılmalı. Ben çok önemli bir iş yapıyorum... ...havasına da bir insan... ...bürünmemeli. Peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki... ...Allah... ...İnnallâhe yuhibbul ebrâr el-edkîyâ el-ekhfîyâ... ...Allah şu kulunu sever... ...takva olacak... ...iyilik yapacak... ...ve bunu gizli olarak yapacak. Hayır iş gizli olarak yapıldığı zaman... İşte o zaman bir anlamı var. Başa kalkılmadığı gibi küçük hale getirip bir nevi yaptığı işi büyütmeden küçümseyerek küçümsediğimiz tahkir manasına değil önemsemeden bu benim için basit diyerek işe girişip o niyetle yaptığı zaman önemi vardır. Allah bundan hoşlanır. Altıncı olarak da değerli kardeşlerim bu işleri yaptığında yalnızca Allah rızasını gözetecek. ...ve hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu işi yapacak. İşte o zaman iş yapmış olur. Bir adama iyilik yapıp da iyili burnundan fitil fitil getirerek yapıldığı zaman o işin hiçbir önemi kalmaz. Ya ne yapılmalı? İş usulüne uygun biçimde yapılmalı ve bunun karşılığında aynı şekilde iş yapılan kimseye de teşekkür edilmeli... Ve o insana hayır dualarda da bulunmalı ki peygamberimiz insanlara Allah'a şükretmeyen insanlara teşekkür etmez aynı şekilde e, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez buyuruyor Yani bir insanın Allah'a şükrü bile insanlara teşekkürüyle irtibatlıdır İşim bitti aldım kaçtım. Demek doğru bir şey değildir. Bir vefa diye bir olay vardır. İşte insanlar buna dikkat etmelidir değerli kardeşlerim. Ve işte bütün bunlar hep birlikte yerine geldiği zaman o zaman iyilik yapılmış olur. O zaman iyiliğin karşılığı yerine gelmiş olur. Ama bahsettiğimiz özellikler çiğnenerek yapıldığı takdirde o zaman arzu edilen netice elde edilmiş olmaz değerli kardeşlerim. Hazreti Ali'nin sözü de bitirelim. Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki, iyilik yapanları Allah hiç boşa düşürmez. Onlar sıkıntıda kalmazlar. Şayet sıkıntıya düşecek olsalar, Allah onlara işlerini gördürecek bir adam karşılana çıkarır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.